Rabbi zedni ilmen ve fehmen ve alhaqni bis salihin. Bismillahi la yedur ma ismihi shay'un fil ardı ve la fis Değerli kardeşlerim, İslam inancının kızını yani inancı bozan şeyleri Söylemeye çalışıyor idik Geçen dersimizde Bunlar yarım kaldı inşallah tamamlayacağız Özet olarak Birinci maddeden başlamak gerekirse İslam inancının e, İslam inancını zedeleyen ona ters olan Şeylerden ilki Allah'a ortak koşmaktır dedik Bununla ilgili ayeti kerime okuduk Değerli kardeşlerim ikinci madde Allah'tan gayrısından yardım istemek insanın başı sıkıştığında Allah'tan gayrısını imdada çağırmak bu da İslam inancına İslam dinine İslam dininin inanç esaslarına aykırıdır. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. قُلِ دُعُوا أَلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَه۪يرٍ مِنْ <ضَحِيرٌ> De ki Allah'tan gayrı olarak ilah edindiklerinize çağırın onları imdada çağırın Bakalım bu imdada çağırdıklarınız sizin imdadınıza yetişebiliyorlar mı? La yamlikuna mithqal darratin fis semawati vela fil ard. Allah'tan gayrısı, Allah'tan gayrı olarak imdada çağrılanlar, yardım istenenler ne göklerde ne de yerde miskal Tanesi, miskal kadar, bir miskal, ufak bir şey kadar, bile bir şeye sahip değildirler. Göklerde ve yerde onların bir hizmeti, bir yardımı, bir gücü, kudreti yoktur. Çünkü gökler ve yer, bütün kainat Allah'ındır. Allah'ın kontrolündedir. Onun yaratmasıdır. Allah'tan gayrı hiçbir varlığın ne göklerde ne de yerde bir sahipliği, bir etkisi, bir varlığı, bir gücü, bir iktidarı yoktur, yardım etme gücü yoktur. Yardım etme gücü sadece ve sadece Yüce Rabbimiz Allah Allah'ın Celle Celaluhu'ya aittir. Bunu bu ayeti de Cenab-ı Mevla buyuruyor. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ Ne göklerde ne de yerde iddia edildiği gibi sizin iddia ettiğiniz gibi sizin ilahlık fonksiyonlarından, özelliklerinden onlara da tanıdığınız gibi onların ne göklerde ne de yerde Allah'ın hiçbir fiiline ortak olamayacaklarını bil. Onlar Allah'a ortak olamazlar. Onlar Allah'a yardım edemezler. Allah yardımdan münezzeh Allah ortak edinmeden münezzehtir. Allah hiçbir işinde ortak kabul etmez. Dolayısıyla ben Allah'a yardım ediyorum diyen bir insan büyük bir hata etmiştir. İtikadi bir hata etmiştir. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allah ne göklerde ne de yerde hiçbir kulunu Hiçbir yaratmış olduğu varlığı Kendi işine ortak etmez Niye etmez işte ayet-i kerime Ne göklerde ne de yerde Allah'tan gayrısının Allah'a ortaklığı söz konusu olamaz değildir Bu ayetlerin manasına sizler de evde Bakabilirsiniz değerli kardeşlerim Yine Allah'tan gayrı olarak iddia ettiğiniz ilahlık fonksiyonlarına büründürdüğünüz yardıma çağırdığınız medet umduğunuz Allah'tan gayrı varlıklar hiçbir zaman Allah'ın önüne geçemezler hiçbir zaman Allah dilemedikçe onların onların bir variyeti, bir mevcudiyeti dahi olamaz. Ve değerli müminler bir de şefaat konusu var. Şefaat haktır. Peygamberimizin ahirette büyük şefaati var. Peygamberimizin ahiret aleminde yedi grup şefaati var yedi tane çeşit şefaati vardı. Bu şefaatler kısaca şöyledir. Cennete girip de cennette daha üstün mevkileri arzu edenlere Peygamberimizin şefaati olacaktır. Allah'ın izniyle tabi ha. Allah izin etmedikçe Peygamberimizin veya bir başka Peygamberin veya salih bir insanın veya sevdiğiniz eşinizin, dostunuzun veya bir şehidin size şefaat etmesi Allah'ın muradına iznine tabidir. Allah izin vermedikçe olmaz. O yüzden bana şefaat et ey arkadaşım ahirette oldu mu? Senden bunu ben dünyada istiyorum. Ahirette de beni unutma. Bana söz ver. Ben seni salihlerden görüyorum. İnşallah sen büyük ihtimal cennetlik olursun da biz biraz tehlikedeyiz gibi. İnşallah orada sen bize Allah izin verirse şefaat et ya. Allah'tan benim de aff edilmemi orada da iste olur mu dememiz doğru bir şeydir. Doğru bir şeydir. Hatta güzel bir şey. Hatta yapılması gereken güzel bir şeydir. Değil mi? Yardım istiyoruz yani ahirette. Sen bize şefaatçi ol diyoruz. O da diyor ki Allah izin verirse ahirette sana şefaat etmek isterim. Allah beni cennetlik yaparsa ve derse kulun ben sana kıymet veriyorum. İstediğine şefaat de edebilirsin. Sana bu yetkiyi veriyorum. Şu kullardan akrabanlarından, eşinden, kardeşinden, annenden, babandan, dostundan, hocandan kim istiyorsan şefaat edebilirsin dediği zaman o insan da dilerse Ya Rabbi o zaman şefaat ediyorum. Şunları, şunları, şunları, şunları da affet Ya Rabbi. Şunları, şunları da cennetine koy Ya Rabbi diye bir duada, bir niyazda bir talepte bulunabilir o insan. Bu babdan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine şefaat edecek. Ümmetinden cennetlik olup da cennette makamlarının yükseltilmesi için şefaat edecek. Ümmetinden günahlarıyla sevapları denk düşüp de durumu tehlikede olanların cennete girmesi için şefaat edecek. Allah'ın izniyle ha. Hepsi Allah'ın izniyle. Hepsi Allah'ın izniyle. Allah izin verirse. Cehennemlik olup da ufak bir farkla cenneti kaçıranlara şefaat edip cennete girmeleri için şefaat edecek cehennemlik olup da cennete girmesi şimdilik mümkün olmayan ve cehennemde azabı çetin olan ama şirk koşmadan ahirete intikal etmiş olan tevhid ehli müslümanlara da şefaat etmek suretiyle cehennemdeki azaplarının hafifletilmesi için Allah'tan şefaat dileyecek. Böyle bir isteği olacak. Büyük günah sahiplerinin günahlarının azaltılması için Rabbinden bir isteği olacak. Bütün bu çeşit nevi şefaatler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu gibi gerçekleşecek. Allahu Teala yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi onun bu isteğine olumlu bakacak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde haber veriyor. Bunun haricinde değerli kardeşlerim yani medet beklemeyle şefaat beklemeyi karıştırmayalım. Şefaat, medet ayrı bir şeydir. Şefaat ahirette Peygamberimizin ümmeti için yapacak olduğu duadır. Allah'tan taleptir. Haktır. Dünyada da söyleyebilirsiniz. Dünyada da diyebilirsiniz ki bir kardeşinize benim için dua eder misin? Benim affedilmem için dua edebilir eder misin? Allah'a yalvarır mısın? Ya ben nefsime karşı mücadele ediyorum ama başaramıyorum. Nefsim güçlü geliyor, beni yeniyor. Lütfen sen dua ederken de ki Allah'ım falan kulunu nefsine karşı yapmış olduğu savaşta galip eyle. Ya Rabbi falan kuluna iman şuuru nasibeyle. Falan kuluna günahlardan uzaklaşmayı nasibeyle. Ya Rabbi falan kulunu sev. onu razı olduğun, sevdiğin bir kul haline getir. Ona yardım et. Kalbine hakkı, doğruyu, ibadeti, taatı ilham et. Günahlardan onu uzaklaştır diye dua edebiliriz. Annemiz için, babamız için, kardeşimiz için, sevdiğimiz birisi için, hatta ümmet için de, bunda bir sıkıntı yok, ümmetin genel olarak ıslah olması, günahtan sevaba, hatadan doğruya yönelişi, ümmetin huzuru, emniyeti, güveni, İslam'ı, Kur'an'ı için dua etmemiz, bizden e, beklenen hareketlerdir. Bu duaları yapmamız lazım. Dua ederken çevremizi, akrabalarımızı, Müslümanları, İslam ümmetini unutmamak lazım. Zor bir şey değil yani. Zor bir şey değil. Onların dertleriyle dertlenmek lazım. Diğer gamlık lazım. Mümin kardeşlerimizin salahı için, ıslahı için dua etmek çok güzel bir şeydir. Bunu Peygamberimiz tavsiye etmektedir. Sahabe kendi arasında derdi ki, kardeşini salih duandan unutma. Kardeşini salih duandan unutma. Bunları söylüyor. Yani dua isterdiler birbirlerinden sahabe. Peygamberimiz ümmetine dua etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda, bir mümin bir mümin için dua ettiğinde melekler senin içinde aynısı ve misli olsun senin içinde misli olsun derler melekler de sana senin için dua derler. Mesela dedin ki ya Rabbi falan kulunu affet melekler derler ki amin ve leke mitlehu ve amin melekler Müminin yaptığı duaya amin diyorlar ve aynı zamanda şunu da ekliyorlar senin için de aynısı olsun sen o kardeşin için hangi duayı yapıyor isen melekler yapmış olduğun bu güzel dua karşılığında senin için Allah'tan senin o kardeşin için istediğin hayrı, güzelliği Allah'tan senin için istiyorlar. Meleklerin, bir insan meleklerin kendisine dua etmesini, meleklerin kendisi için Allah'a yalvarmasını, onun salahiyeti, onun muafiyeti, affı, mağfireti, cennete girmesi, cehennem narından korunması için, meleklerin kendisine, kendisi için Allah'a yalvarmasını isteyen bir insan, Arkadaşına, eşine, dostuna Çevresindeki insanlara dua etsinler Sürekli olarak Hatta Senin ihtiyacın neyse Senin ihtiyacın neyse O kardeşine öyle dua et Mesela ne ihtiyacın var? Diyelim ki Sağlığa ihtiyacın var, hastasın Gittin kardeşine dedin ki Hasta ziyareti yaptın Hastanede, evinde Allah'ım Bu kardeşime, bu arkadaşıma, bu dostuma sıhhat ver, şifa ver dedin. Melekler hemen Allah sana da versin dedi. Dolayısıyla ne oluyor? Melekler hemen dua eden kişiye dua, dua ediyorlar. Onun için. Ne kadar güzel bir şey. Biz bugün dualaşmayı unuttuk ya. ya selamlaşmayı bile unuttuk. Yoldan geçtiğimiz zaman şimdi bir arkadaşa, bir dost yoldan geçen bir insana selam veriyoruz adam bir ters bakıyoruz acaba tanışıyor muyuz bu? bana niye selam verdi normalde selam vermesi doğal değil halbuki bizim dinimiz bizim dinimizin peygamberi tanıdığına da tanımadığına da selam ver diyor efşus selame beynekum aranızda selamı yayın diyor biz selamı yaymıyoruz Herkes önüne bakıyor, sağa sola bakıyor, yandan geçiyor, gittiği insanlara selam bile vermiyor. Bazen selam vermek istiyorsunuz, adam selam alacak vaziyete geçmiyor. Yüzünüze bakmıyor. Ya insan karşı taraftan karşı tarafa selam vermek istediğinde veya ondan selam almak istediğinde ne yapar? Onun yüzüne bakar ya. Selam veriyor mu, vermiyor mu? E selam verirse ben de alayım diye hazırlıklı olur. İlla durup bakmasına gerek yok. Yolda giderken hemen hazırlıklı olacak. Yani ben senin selam vermeni istiyorum veya sana selam vermek istiyorum imasında, hareketinde bulunacak, işaretinde bulunacak. Biz bunu yapmıyoruz. Halbuki selam çok güzel bir duadır değil mi? Selam esenliktir. Selam kurtuluştur. Selam Allah'tan rahmet, bereket, mağfiret dilemektir selam, sana verilen selam o kardeşinin senin için yapmış olduğu hayır duasıdır selamet duasıdır, cennet duasıdır affedilmen için, mağfiret olman için cennete girmen için bir yalvarıştır, yakarıştır senin için bir şefaattır senin için bir iyiliktir, sen de o kardeşine aynı cevap, aynı cevap vererek ona iyilikte bulunursun, melekler bunu duyduğu zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh dediğin zaman sen kardeşine selam verdiğin zaman melekler de sana selam verir sen kardeşine dua ettiğin zaman melekler senin için dua ederler e biz bunu yapmıyoruz şimdi mesela gidiyorsun efendim adam diyelim ki mevkisi var makam var gidiyorsun resmi Selam aleyküm diyorsun adam söyle söyle ne istiyorsun diyor selamını almıyor bazı insanlar var cahil okumuş ama adam olmamış ne istiyorsun söyledim ya arkadaş sen müdür olmuş olabilirsin. Yani şirket müdürü, holding müdürü bilmem ne. Olabilirsin. Bir insan ol ya. Sana ben Allah'ın selamını verdim. Müslümansan selamı al. Ha iyi günler, iyi günler. Esselamu Aleyküm. Ha iyi günler. Ne vardı? Selamı almıyor ya. Allah'ın rahmetini, bereketini, vanfretini, selametini istemiyor. Vatandaşa bak. Bu nasıl Müslüman? Selamı almaktan imtina ediyor, utanıyor. Selam vermekten utanan selam almaktan utanan cinsler var. Sanki selam vermek düşüklük, acizlik, sanki selam vermek köylülük, yani yani böyle yanlış anlamayın. Bazı insanlar böyle bakıyor işte. Halbuki Allah indinde şehirlisi de aynı, köylüsü de aynı. Allah kalplere bakıyor. Makama, mevkiye bakmıyor ki, diplomana bakmıyor ki. Allah kalbine bakıyor. Dağdaki çoban ne? Belki de şehrin merkezinde holding sahibinden Allah katında ne kadar daha yüksek bir mevkiye sahip olabilir. Yani niye kalbi ince, niye Allah'a olan inancı tam, niye Rabbini seviyor, niye dağda bile olsa koyun gülüyor bile olsa dağda ezan okunduğu zaman saygıyla ezanı dinleyerek onu tekrar ederek içinde güzel bir Huzur, Allah'a karşı bir aşk, bir sevgi hissediyor. Ardından çeşmesinden abdest alarak yeşil çimenler üzerinde alnını secdeye koyuyor. Elini açıp dua ediyor. E bu üstüne olmaz mı? Öbür taraftan adam bakıyorsun. Namaz yok, niyaz yok, okumuş, büyük adam olmuş. Ağzında yanlış işler, küfürler, içki, şu, bu, kumar, hastalık, huzursuzluk vesaire. Hangisi üstün ya dağdaki çoban o nene o dede daha üstün neden Allah'ını tanıyor Rabbini tanıyor daha üstün İnnâ akramakum ʿândallāhi atqākum sizin Allah katında ikram edilmeye kıymet ve değer verilmeye en elverişli olanınız en münasip olanınız en çok hak edeniz, edeniniz Allah'tan hakkıyla korkanınızdır. Üstünlük makam mevki ile değil, para pul ile değil, diploma ile değil, görev ile değil, üstünlük takva iledir. O yüzden birçok hoca görürsün efendim. Vaiz görürsün, şunu görürsün, bu görürsün ama icabında eğer kalbinde takva yok ise üstün değildir. Üstün değildir. Kalbinde takva yok ise üstün değildir. kalbinde takva olan makamlı olandan çok çok daha üstündür. Değerli kardeşlerim, şimdi diğer bir ayete geçelim. Ve la ted'u min dûnillâhi mâ la yent'u'ka ve la Sana hiçbir fayda veremeyen veremeyecek olan, sana hiçbir zarar da veremeyecek olan şeylere yalvarma, onlardan bir şey bekleme. Fəin fagalt fəinnək min alimin. Sen böyle yaparsan, bil ki sen zalimlerdensin, nefsin'e zulmedenlerdensin, nefsini tehlikeye atanlardan olursun nefsini cehenneme atanlardan olursun. Hiçbir faydası ve zararı olmayacak olamayacak canlı, cansız varlıklardan yardım istemek dinimizin tevhid inancına aykırıdır. Böyle yapanlar nefsinin zalimidirler çünkü cehennemi hak ederler. وَاِيَّمْ سَسْكَ Allahu بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ Allah bir zarar ile, bir musibet ile seni imtihan edecek olursa o musibeti Allah'tan gayrısı senden kaldıramaz. O musibeti Allah'tan gayrısı senden kaldıramaz. O yüzden Allah'tan isteyeceksin kaldırmasını. وَاِيُّ رِدْكَ بِخَيِّرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ Allah sana bir ikramda bulunmak isterse onun ikramını hiç kimse geri çeviremez. Yusibu bihi men yashao min ibadihi. Allah kullarından istediğine istediği ikramı yapar veya istediğini istediği imtihan ile imtihan eder. Ve gafurur rahim. O gafurdur, rahîm. Değerli kardeşlerim, bu ayetler tabii ki çok düşünmesi gereken ayetler. Ben özellikle bu ayetlere dikkat çekiyorum. Sebebine gelince, en büyük günah olan o şirk günahı olmadan ahirete intikal edelim. Çünkü o günah çok tehlikeli. Yani bakınız zina bile o kadar tehlikeli değil. Yani tehlikeli de zina bile faiz bile Allah'a ortak koşmak kadar tehlikeli değil Allah zinayı affedebilir ahirette faizi affedebilir şunu bunu affedebilir Allah'ın affetmediği tek günah ahirette ona ortak koşmaktır dolayısıyla bu mevzuya biraz daha önem veriyoruz haliyle e tabi bu demek değil ki ya niye buna bir ihtiyaca cevap vermek için mi bunu yapıyoruz? Hayır efendim. Olabilir ki insanlarımız bu konuda bazı eksiklerimiz olabilir. Eksikleri olan kardeşlerimiz bu konuda bu ayetlerden istifade etmek suretiyle eksiklerini tamamlarlar. Ahirete o büyük günah olmadan intikal etme imkanına kavuşurlar dolayısıyla elhamdülillah ben Allah yani günah işlemiş olabilirim ancak Allah'ın affetmediği cinsen olan o büyük günah var ya onu ben işlemedim elhamdülillah umuyorum Rabbimden beni affetmesini diyebiliriz ahirette ama düşünün ki mahşer oldu kıyamet koptu 50 bin sene sonra hesap kitap kuruldu insanlar büyük günah işleyenler var efendim şunlar var bunlar var hepsi diyor ki ya Allah'tan rahmet umuyorum Allah'tan rahmet umuyorum çok tehlikeli bir durumdayız diyor bir kısmı da diyor ki ya Allah'tan rahmet ben umamıyorum neden çünkü ben diyor hata etmişim ben Allah'a ortak koşmuşum yani aslında ben namazla kıldıydım yani ben çok da iyi bir işler yaptıydım dünyadayken hayır hasanat işleri çok da büyük güzel işler yaptıydım ama benim aha böyle bir hata mı olmuş bu hatamı bana şimdi melekler söylediler Eyvah ben şimdi af edilmeyeceğimi düşünüyorum. O kadar savun olmasına rağmen böyle bir hatamdan dolayı affedilmeyeceğimi düşünüyorum. Melekler affedilmezsin edilmezsin sen. Çünkü sen bu hatayı yapmışsın. Sen bu cürüm işlemişsin. Bu cürüm çok büyük bir cürüm. Bana söylediler. Ben şimdi perişan oldum. Ne yapacağım? Kara kara düşmeye başladım. Ee, i̇şte o kara kara düşünenlerden olmayalım diye bu konuya çok önem veriyoruz. Hepsi bu. Allah cümlemizi bu tür büyük günahlardan korusun. Allah cümlemizi cennetliklerden eylesin. Allah cümlemizi cehennem narından azat eylesin. Bu ahir davana elhamdülillahi rabbil Muhammed